buluntu eşyalar yani lukata bahsini okumaya devam edelim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in buluntu eşyalar babı Zeyd bin Halid el-Cüheni Allahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse gelerek buluntu eşyanın hükmünü sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kabını ve ağız bağını muhafaza et. Sonra onu bir sene süreyle halka ilan et. Bu süre bu süre zarfında sahibi gelirse verirsin gelmez ise sana kalır buyurdu. O kişi yitik koyunun hükmü nedir ya Resulallah O kim kime kalır diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sana bir başkasına ya da kurda kalır cevabını verdi Bu kişi bu defa yitik deve ne olacak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sana ne? O hayvanın su tulumu ve gezecek pabucu beraberindedir. Sahibi ona kavuşuncaya kadar o kendi kendine suya varır ve ağaçların yapraklarından yer cevabını verdi. Müslim 3247 Übey ibn Ka'b radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İçinde 100 dinar olan Bir kese buldum Sonra bu keseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Getirdim Resulullah aleyhissalatü selam Bunu bir sene ilan et buyurdu Ben de bir sene süreyle Onu halka duyurdum ilan ettim Fakat onu bilene rastlamadım Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Geldim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bir sene daha ilan et buyurdu. Onu bir sene daha ilan ettim. Fakat onu bilene yine rastlamadım. Sonra üçüncü defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu kendisine arz ettim. Bu defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu paranın miktarını aklında tut. Kesesiyle ağız bağını muhafaza et. Sahibi gelirse... Keseyi ona ver. Gelmezse onu kullan buyurdu. Ben de onu kullandım. Şuhbe der ki, ben bir süre sonra Mekke'de Seleme bin Küheyl ile karşılaştım. Seleme bana Süveyd bin Şafale 3 yıl mı yahut 1 yıl mı ilan edildi dedi. Peki iyi hatırlamıyorum dedi. Şuhbe der ki, ben bir süre sonra Mekke'de Seleme bin Küheyl ile karşılaştım. Seleme bana, Süveyd bin Şefale 3 yıl mı yahut 1 yıl mı ilan edildi dedi, pek iyi hatırlamıyorum dedi. Müslim 3251. İbn-i Umar'ın radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse başkasına ait bir hayvanın sütünü izinsiz sağmasın. Siz yiyecek ve içecekleri sakladığınız kilerinize girilmesini, dolabınızın kırılmasını ve oradaki yiyeceklerin alınmasını ister misiniz? Hayvanların memeleri de insanların yiyeceklerini muhafaza eder. Bu yüzden kimse başkasının hayvanının sütünü onun iznini almadan sağmasın. Müslim 3254 Ukbe bin Amir radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri gazaya gönderdiğiniz bazı zamanlar Bizlere misafirperverlik göstermeyen insanların yanında konaklıyoruz. Bu hususta ne dersiniz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Siz bir halkın yanında konaklamak istediğinizde Size misafire layık hüsnü kabul gösterirlerse kabul edin. Şayet misafirperverlik yapmazlarsa onlardan Kendilerine yakışacak olan misafir hakkını alınız buyurdu Müslim 3257 Selama bin Ekva'a radıyallahu anh'u şöyle anlatmaktadır Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir gazveye çıkmıştık Bu seferde şiddetli bir açlık meydana geldi Ve bineklerin bir kısmını kesmeyi düşündük bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yiyeceklerin bir araya toplanılmasını emretti. Biz de toplanacak azık için deriden bir sofra yaygısı serdik. Sonra yavaş yavaş herkesin azığı bu yaygı üzerinde toplandı. Ben ne kadar biriktiğine bakmak için başımı uzattım. Tahminen bir keçi kadardı. Biz de 1400 kişiydi. kişiydik. Bu toplanan azıklardan yedik ve hepimiz doyduk. Sonra artandan da içine azığımızı koyduğumuz deri kaplarımızı doldurduk. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacak su var mı diye sordu. Birisi hemen içinde birazcık su bulunan bir kap getirdi ve o suyu bir çanak içine boşalttı. Sonra hepimiz ondan bol bol dökerek abdest aldık. Ravi der ki ardından 8 kişi daha gelip abdest suyu var mı diye sordular. Peygamber Aleyhissalatu vesselam abdest suyu bitti buyurdu. Müslim 3259. Evet. Cihad ve Milletler arası ilişkiler Babı Abdullah ibn Umar Radıyallahu anhuma anlatıyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Mustalık oğulları üzerine Hayvanlarının suya götürüldüğü Bir sırada Ani baskın yaptı Savaşanlarını Öldürüp diğerlerini Esir aldı Cüveyriye'yi radıyallahu anhu o gün aldı. Bu ordunun içinde ben yani Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma da vardım." demiştir. Müslim 3260. Ebu Musa radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahabilerinden herhangi birisini Bir işi hususunda Bir yere gönderdiği zaman Ona müjdeleyin Nefret ettirmeyin Kolaylık gösterin Güçleştirmeyin buyurur idi Müslim 3262 Enes Radıyallahu Anh'unun Anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Kolaylaştırın Güçleştirmeyin İnsanlara güven verin de kendinizden uzaklaştırıp kaçırmayın. Müslim 3264. İbn Umar radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala azze ve celle kıyamet gününde gelmiş geçmiş bütün insanları topladığı zaman hainlik edenlerin teşhir olunması için bir sancak dikilir ve bu falancanın hainliğidir denir. Müslim 3265 Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahdini bozarak hainlik edenler için kıyamet gününde halk arasında teşhir olunmak üzere büyük bir sancak dikilir. Bu Falancanın ahde vefasızlığının alametidir denilir Müslim 3268 Enes bunu Malik radıyallahu anhunun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Verdiği ahde vefa etmeyip hainlik eden her kişi için Kıyamet gününde teşhir olunmak üzere kendisi ile tanınacağı bir sancak dikilecektir. Müslim 3270. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu'nun ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir hiledir buyurmuştur. Müslim 3273. Ebu Nadır'ın radıyallahu anhu Eslem kabilesinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ashabından Abdullah ibni Ebi Evfa isimli birinin Mektubuna istinaden Rivayet ettiğine göre Abdullah bin Abu Evfa Harura Hariciler üzerine gitmekte olan Kumandan Ömer bin Ubeydullah'a Bir mektup yazarak Ona şunları bildirmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş esnasında düşmanla karşılaştığında güneşin tepe noktasından batıya meyletmesini bekledi. Sonra ayağa kalkıp askere şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Kendi gücünüze güvencinizden dolayı düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah Azze ve Celle'den afiyet isteyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da Harbin bütün şiddetine karşı sabrediniz. Ve iyi biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar kalktı ve şöyle dua etti. Kitabı indiren, bulutları akıtıp yürüten, düşman birliğini hezimete uğratan Allah'ım. Sen onların birliklerini dağıt. Ve onlara karşı bize yardım et. Müslim 3276 Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhumanın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı gazvelerden birinde bir kadın öldürülmüş olarak bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadınların ve çocukların öldürülmelerini çirkin görüp tasvip etmedi Müslim 3279 Saab bin Cessame'nin radıyallahu anh'u anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müşrikler üzerine yapılan gece baskınlarında onların aile ve çocuklarının da hedef olduğundan bahsedilerek bu konudaki hüküm sorulmuştu bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar da müşrikler camiasındandır cevabını verdi. Müslim 3.281 Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam savaş esnasında Beni Nadir Yahudilerinin hurma ağaçlarını yaktırdı. Savaşın geçtiği bu bölge Burmalık buveyre idi. Bu hadisin Kuteybe ve İbnü Ruh tarafından yapılan rivayetinde şu ilave vardır. Bunun üzerine Aziz ve Celil olan Allah Celleşanuhu şu ayetleri indirdi. Hurma ağaçlarından herhangi birisini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın Celleşanuhu izniledir ve onun yoldan Çıkanları rezil etmesi içindir. Müslim 3.284 Ebu Hureyre Radıyallahu Anh'unun Anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Peygamberlerden biri Savaşa çıkarken ümmetine Şöyle demişti İçinizde evlenmiş fakat henüz Hanımıyla bir araya gelmemiş Biri varsa benimle gelmesin bir inşaata başlayıp henüz onun çatısını tamamlamamış kimse de gelmesin. Koyun ya da hamile develer almış ve bunların yavrulamasını bekleyen kimse de benimle gelmesin. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu konuşmasından sonra savaşa gitti ve nihayet ikindi namazı vaktinde yahut daha erken fethe geldiği şehre yaklaşınca güneşe doğru dönerek sen bir emir altındasın Ben de öyle dedi Ve Allah'ım Bu güneşi benim için biraz durdur Diye dua etti Bu peygamber Şehri fethedinceye kadar Güneş yerinde durdu Neticede bu ordu Ganimetleriyle bir yerde Ganimetleri bir yerde topladı Derken bu ganimet yakmak için Ateş geldi Fakat onu yakmadı Peygamber Salavatullah ala nebine ve aleyhi mecma'in ordusuna. İçinizde ganimet malından alan birisi var. Her kabileden bir kişi bana biat ederek elimi sıksın dedi ve biat gerçekleşti. Bu sırada bir kimsenin eli peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eline yapıştı. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın anlattığı o peygamberin eline yapıştı. Peygamber Salavatullah ala nebine ve aleyh Ganimet malından alan sizin kabilenizdendir. Senin kabilenden olan bütün askerler benim elimi sıkarak bana biat etsin dedi. Bunun üzerine bu kabile onun elini sıktı. Derken iki yahut üç kimsenin elleri yapıştı. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapan sizlersiniz dedi. Sonrasında onlar Peygamber'e Salavatullah ala nebiyina ve başı gibi bir altın çıkararak onu yerdeki ganimet malının içine koydular. Sonra ateş geldi ve ganimet malını yaktı. Sizden önce hiçbir ümmete ganimet helal olmamıştı. Bunun üzerine yüce Allah Celle Celaluhu bizim zaafımızı ve acizliğimi acizliğimizi görmüş Olmasındandır ki Ganimeti bize helal kıldı Müslim 3287 İbn Ömer radıyallahu anhuma Şöyle anlatmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafına benim de içinde Olduğum bir askeri Birlik gönderdi Birlik çok sayıda deve ele geçirdi Herkesin Hissesine ganimet olarak 11 ya da 12 deve Düşmüştü bu hisselerine ilaveten Peygamber aleyhissalatü vesselama ait Beşte bir hisseden Birer deve de ilave olarak verildi Müslim 3290 Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma şöyle anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bize ganimetteki paylarımızdan başka Fazladan Beşte bir hisseden Bir pay daha vermiş Ve benim payıma Yaşlı bir deve daha düşmüştü Müslim 3293 Abu Kata'a de Radıyallahu anh'u şöyle anlatmaktadır Huneyn yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Beraber sefere çıktık Düşmanla karşılaşınca Ordumuzda bir dağılma oldu Bu sırada Bir müşriğin Müslümanlardan biri birini alt ettiğini gördüm. Hemen arkasından dolanarak onun yanına geldim. Ve onun boynunu vurup hemen dönüp beni bir kucakladı ki ölümün kokusunu orada hissettim. Sonra can vererek beni bıraktı. Bundan sonra Ömer i̇bn karşılaştım. Bu askerlere ne oldu diye sordu. Ben Allah Azze ve Celle'nin işi dedim sonra askerler toparlanarak döndüler. Peygamber aleyhissalatü vesselam oturduktan sonra bir düşmanı öldürdüğüne şah dair şahidi olan kişi öldürdüğü kimsenin elbise silah ve diğer eşyalarına hak kazanır buyurdu. Ben hemen kalktım ve benim için kim şahidi olur diyerek oturdum. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu tekrarladı. Ben yine kalkıp benim için kim şahitlik eder diyerek oturdum. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünü üçüncü defa söyledi. Ben yine ayağa kalkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin var ya Ebu Katade buyurdu. Ben de olanları anlattım. Bunun üzerine oradakilerden birisi Ebu da doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Onun öldürdüğü adamın üzerindekileri ben aldım onun hakkının karşılığında başka şeyler vererek onu ikna et dedi. Sübhanallah. Orada bulunan Ebubekir as e Sıddık radıyallahu anhu müdahale ederek yemin ederim ki böyle olmaz. Peygamber Allah ve Rasulü yolunda savaşan bir Allah arslanının hakkını iptal etmez ve onun hakkını sana vermez dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir doğru söyledi. Yanındaki şeyler Ebu Katade'ye ver buyurdu. Ebu Katade radıyallahu anhu der ki Bunun üzerine o eşyaları bana verdi. Ben de zırhı satarak karşılığında Beni Seleme'deki küçük bir bahçe satın aldım. Bu bahçe Müslüman olduktan sonra sahip olduğum ilk maldır demiştir. Müslim 3295 subhanallah. Bir zırh, bir bahçe. Abdurrahman bin Avuf radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Bedir Harbi günü, harp safındayken etrafıma baktım. Ve ensardan yaşları küçük iki delikanlı arasında olduğumu fark ettim. Gönlümden keşke bunlardan daha kuvvetli kişiler arasında olsaydım diye geçirdim. Derken bunlardan biri beni gözü ile süzerek amca, Ebu Cehri tanıyor musun diye sordu. Ben de evet tanıyorum. Onunla ne işin var dedim. O da duyduğuma göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında ağır laflar söylüyormuş. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki onu bir görürsem artık ikimizden ömrü daha az olan ölünceye kadar onun peşini bırakmayacağım dedi. Bu söze şaşırdım. Az sonra diğeri de beni dürterek Aynı şeyleri söyledi Bu sırada ben Ebu Cehil'i görmüştüm la lanetem vasiyah O askerleri arasında Telaşla bir öteye Bir beriye koşuşuyordu Ben gençler Bana sorduğunuz Ebu Cehil Şu adam dedim Onlar hemen kılıçlarına sarıldılar Ve Ebu Cehil'e Onu öldürünceye kadar vurdular Sonra dönüp Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna geldiler ve hadiseyi ona haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hanginiz öldürdü diye sordu. Bunlardan her biri ben öldürdüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarınızı sildiniz mi diye sordu. Hayır silmedik dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçları inceledi. Sonra İkiniz birlikte öldürmüşsünüz dedi. Fakat Ebu Cehlin ele geçen eşyasının bunlardan Muaz bin Amr bin Cemuh'a verilmesine karar verdi. Bu iki mücahit genç Muaz bin Amr bin Cemuh ile Muaz bin Afra idiler. Müslim 3296 Selama bin Ekva'a radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hevazin gazvesine gittik. Seferde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yemek yediğimiz bir sırada kırmızı bir deve üzerinde birisi gelip devesini çöktürdü. Sonra heybesinden deriden bir ip çıkardı ve deveyi bağladı. Sonra etrafı gözetleyerek ileri geçip cemaatle beraber yemeye koyuldu. Bu seferde bizim hayvan sayımız az olanlar da güçsüzdü. Bizim hayvan sayımız az, onlar da güçsüzdü. Bazılarımız ise piyade idi. Derken o kişi ani bir hareketle devesinin yanına geldi ve onu çözdü. Sonra da devesini çöktürerek üzerine oturdu ve sonra da ayağı kaldırdı. Deve de onu hızlıca götürdü. Bunun üzerine boz renkli dişi bir deve üzerinde bir adam da peşinden gitti. Seleme radıyallahu anhu der ki ben de çıkıp süratle hareket ettim ve o dişi devenin hizasına geldim ve onu geçtim. Nihayet öndeki adamı taşıyan erkek devenin hizasına ulaştım. Sonra onun da önüne geçerek devenin dizgininden tuttum ve onu çöktürdüm. Deve dizini yere koyar koymaz kılıcımı sıyırıp adamın başına vurarak uçurdum. Sonra üzerinde semeri ve sahibinin silahı olduğu halde deveyi çekerek getirdim. Beni insanlarla beraber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı ve adamı kim öldürdü diye sordu. Oradakiler Ekva'nın oğlu öldürdü dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam öldürülen kimsenin bütün eşyası ve devesi onundur buyurdu. Müslim 3298. Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi. Beni Nadir kabilesinin malları Allah azze ve celle'nin elçisine at sürüp deve koşturmak suretiyle bir savaş olmaksızın nasip olmuş mallardandır bu sebeple beni nadir malları peygamber aleyhissalatü vesselama mahsus idi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin bir senelik geçmişini bundan temin ederdi artanını da Allah Azza ve celle'nin yolunda cihat hazırlığı olarak atlara ve silahlara harcardı Müslim 3.301 Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlatır Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman hanımları Osman bin Afvan'ı ve Ebu Bekre Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları Osman bin Afvan'ı Ebu Bekir'e radıyallahu anhu'ya göndererek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine düşecek mirası istemeyi kararlaştırdılar. Ayşe de onlara Peygamber aleyhissalatü vesselam Biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız mal sadakadır buyurmadı mı diye karşılık verdi. Müslim 3303 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhü anlattığına göre <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Mirasçılarım bıraktığı maldan bir dinar bile alamazlar. Bıraktığım şeyden hanımlarımın nafakası ve işçimin ücreti çıktıktan sonra geri kalanı sadakadır. buyurmuştur Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 3306 Abdullah İbn Ömer Radıyallahu anhumanın anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam ganimeti taksim ederken at için 2, savaşçı için bir hisse vermiştir. Müslim 3308 Ebu Hurayra'nın radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafına bir süvari birliği göndermişti. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemame halkının büyüğü Sümame bin Üsal Denilen bir kimseyi Esir edip getirdi Ve onu mescitteki bir direğe Bağladı Peygamber aleyhisselatü vesselam Mescide çıktığında Sümame'ye Ey Sümame Gönlünden sana ne yapacağımı Geçiriyorsun dedi Sümame iyilik ümit ediyorum Ey Muhammed Beni öldürürsen kanlı bir caniyi Öldürmüş olursun Ama eğer beni affedersen İliye karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun. Şayet fidye olarak mal istiyorsan istediğin kadar verilir dedi. Bu konuşmadan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sümameyi bağlı bırakıp gitti. Bağlı olarak bırakıp gitti. Nihayet ertesi gün Peygamber aleyhissalatu vesselam sümameye yine ey sümame Gönlünde ne var? Ne umuyorsun? dedi. O da, gönlümde dün sana söylediğim şeyler vardır. Eğer beni bağışlama dileğinde bulunursan, iyiliğe karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun. Eğer beni öldürürsen, kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Şayet fidye olarak mal istiyorsan, istediğin kadar verilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu yine bu şekilde bağlı olarak bırakarak gitti. Ertesi gün olunca yine Sümame'ye ben, ey Sümame, gönlünden sana ne yapacağımı geçiriyorsun dedi. Sümame, dün sana söylediğim gibi, eğer beni bağışlama iyiliğinde bulunursan, iyiliğe karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun, şayet beni öldürürsen, Kanlı bir cani öldürmüş olursun Şayet fidye olarak mal istiyorsan istediğin kadar verilir dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu defa Sümame'yi salıverin dedi Sümame bırakılınca Hemen mescidin yakınında içinde su bulunan bir hurmalığa gitti ve yıkandı Sonra mescide Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna girdi. Ve şahitlik ederim ki Allah azze ve celle'den başka mabudu hakiki olan ilah yoktur. Ve Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir dedi. Sonra şunları söyledi.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 Vallahi ben dinden çıkmadım. Sadece Allah Azze ve Celle'nin Resulünün yanında sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman oldum. Vallahi ben dinden dönmem ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedikçe de size yemameden bir buğday tanesi daha gelmeyecektir dedi. Müslim 3310 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatır. Mescitte bulunduğumuz bir sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımıza geldi. Ve Yahudilerin üzerine yürüyünüz diye emretti. Biz de onunla birlikte çıktık. Ve Yahudilerin yanına geldik. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara şöyle seslendi. Ey Yahudi cemaati! Müslüman olun, kurtulun! Onlar cevaben... Ya Abel Kasım, tamam tebliğ ettin, dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, Bunu kabul etmenizi istiyorum, Müslüman olun, kurtulun, dedi. Yahudiler yine, Ya Abel Kasım, tamam tebliğ ettin, dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, Bunu kabul etmenizi istiyorum, dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Üçüncü kez bunu teklif ettikten sonra iyi bilin ki bu topraklar ancak Allah Azze ve Celle'ye ve onun elçisine aittir Ben sizleri bu topraklardan çıkarmak istiyorum Bu yüzden malının karşılığında bir şey bulan onu satsın Haberiniz olsun ki bu topraklar ancak Allah Azze ve Celle'ye ve onun elçisine aittir buyurdu Müslim 3311 Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatır Nadir ve Kurayza oğulları Peygamber aleyhissalatü vesselamla savaşmıştı Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarını yerlerinden sürüp çıkarmıştı Kurayza oğullarını ise yerlerinde bırakarak Onlardan bir karşılık almamıştı Nihayet bunun ardından Kurayza oğulları da ahdi bozarak savaşa başlayınca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların erkeklerini öldürdü. Kadınlarını ve çocuklarını ve mallarını da Müslümanlar arasında paylaştırdı. Ancak bazıları İslam dinine girmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara eman verdi ve Müslüman oldular. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine Yahudilerinin hepsini Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anhu kabilesi olan Kaynuka oğullarını, Beni Harise Yahudilerini ve Medine'de bulunan diğer Yahudileri ve tümüyle Medine'den sürgün etti Müslim 3312 Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi Kurayza halkı Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anhu hakemliğini kabul edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'de haber gönderdi Sa'd bir merkep üzerinde geldi Kuşatmada geçici olarak edinilen mescidin yanına yaklaştığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensara büyüünüzü ya da hayırlınızı karşılamaya kalkınız dedi. Sonra da Sa'de hitaben bunlar senin hükmüne razı oldular buyurdu. Saad da bunların savaşa katılanlarını öldürür, kadınları ve çocuklarını da esir edersin hükmünü verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin hükmüne uygun hükmettin ya da bazı ravilerin rivayetlerine göre galiba melik olan Allah Azze ve Celle'nin hükmü gibi hükmettin buyurmuştur. Buradaki ravilerden İbn-i ise melikin hükmü gibi hükmettin kısmını zikretmemiştir. Müslim 3314. Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle rivayet etmiştir. Saad bin Muaz radıyallahu anhu Hendek günü yaralanmıştı. Onu Kureyş'ten Hibban ibnul ül Arika denilen bir kimse attığı bir okla kol damarından vurmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yakından ziyaret edebilmek için mescitte tedavi çadırı kurdurdu. Peygamber aleyhisselatü selam Kendek Harbi'nden Medine'ye Döndüğünde silahını Çıkararak yıkandı Bu sırada Cibril aleyhisselam Başının tozunu Silkeleyerek Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme geldi Ve Sen silahlarını bıraktın mı ''Vallahi biz henüz bırakmadık. Haydi onların karşısına çık.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Nereye?'' diye sordu. Cibril, ''Beni Kurayza tarafına işaret ederek işte oraya.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Beni Kurayza'ya doğru hareket edip onlarla savaştı. Sonunda onlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı oldular.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar hakkındaki hükmü Sa'de radıyallahu anhu'ya havale etti. Sa'de radıyallahu anhu ise ben onlar hakkında harp edenlerinin öldürülmesini, çocukları ve kadınlarının esir edilmesini, mallarının da taksim olunmasını hükmediyorum dedi. Müslim 3315... Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'nden dönüldüğünde hiç kimse öğle namazını Beni Kurayza'dan başka bir yerde kılmasın diye seslendi. Sahabelerden bir takımı vaktin gecikmeş, gecikmesi endişesiyle namazı Beni Kurayza'ya varmadan kıldılar. Diğerleri de Vakit geçse de biz namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emrettiği yerde kılarız dediler Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki zümreden hiçbirisini kınamadı Müslim 3317 Anas ibn Malik radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Muhacirler Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman ellerinde hiçbir şey yoktu. Ensarın ise Medine'de arazi ve gayrimenkulü vardı. Bu yüzden ensarın her sene malının gel gelirinin yarısını muhacirlere vermesi Muhacirlerin de ensarın yerine arazi üzerine tarım yaparak Çalışma işini üstlenmesi şeklinde bir ortaklık yapılmıştı Ravi Enes İbni Malik'in annesi ki Üm Süleym de denir Abdullah bin Ebu Talha'nın da annesi olduğundan Abdullah Enes'in anne bir erkek kardeşiydi bu esnada Enes'in annesi Ümmü Süleym de Peygamber aleyhissalatü vesselama kendisine ait bulunan birkaç hurma ağacı hediye etmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hurma ağaçlarını mahsullerinden istifade etmek üzere Üsame bin Zeyd'in annesi ve kendi azatlısı olan Ümmü Eymen'e radıyallahu anhaya vermişti. İbn Şihab rahmetullahi aleyh, der ki: Enes bin Malik radıyallahu anhu bana şöyle nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber halkı ile muharebeyi bitirip de Medine'ye döndüğü zaman muhacirler ensar'ın kendilerine meyvelerinden istifade etmeleri için vermiş oldukları bağışları ensara iade ettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da annemin hediye etmiş olduğu hurma ağaçlarını geri verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ümmü Eymen'e de bu hurma ağaçları yerine kendi bahçelerinden bir kısmını verdi. Müslim 3318 Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Ben Hayber günü bir tulum iç yağı ele geçirdim. Ve onu sıkıca tutarak bundan hiç kimseye bir şey vermem dedim. Arkama döndüğümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyordu. Müslim 3320 Ebu Sufyan radıyallahu anh anlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda akdedilmiş bulunan Hudeybiye Barış Antlaşması devam ederken Şam'a gitmiştim. Bu sırada Roma İmparatoru Heraklius'a Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir mektup getirildi. Bu mektubu Döhyetül getirerek bu sıra emirine vermiş. Bu sıra emiri de Hirakle bunu göndermişti. Hirakl burada peygamber olduğunu iddia eden bu adamın halkından kimse var mı diye sordu. Adamları, evet vardır dediler. Bunun üzerine ben Kureyş'ten bir heyet içinde davet edildim. Heraklevus, huzuruna girdik. Heraklevus'un huzuruna girdik. Bizleri önüne oturttu ve peygamber olduğunu söyleyen bu adama soyca en yakınınız hanginizdir dedi. Ebu Süfyan der ki: "Soyca, soyca en yakınları benim dedim." Beni onun önüne arkadaşlarımı da benim arkama oturttular. Sonra Hiroklios tercümanını çağırdı ve dedi ki: "Bunlara söyle, ben Peygamber olduğunu söyleyen o kişi hakkında bu adama bazı şeyler soracağım. Bu bana yalan söylerse siz onu tekzip ediniz. Ebu Süfyan der ki, tabi o zaman daha Müslüman değildi. Vallahi arkadaşlarım tarafından, arkadaşlarım tarafından yalanımın yayılmasından korkmasaydım peygamber... Hakkında, sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka yalan söylerdim sonra tercümanına ona içinizde onun soy asaleti nasıldır diye sor dedi ben soy bakımından pek asildir dedim sallallahu aleyhi ve sellem babaları içinde bir kral var mıydı dedi hayır dedim ''Bu söylediklerinden önce onu hiç yalan ile itham ettiniz mi?'' dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Ona kimler tabi oluyor? Halkın eşrafı mı yoksa zayıflar mı?'' dedi. ''Halkın zayıfları.'' dedim. ''Ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu?'' dedi. ''Eksilmiyorlar. Aksine artıyorlar.'' dedim. ''Onun dinine girdikten sonra... ''Ona kızarak dininden geri dönen var mı?'' dedi. ''Hayır yoktur.'' dedim. ''Onunla hiç harp ettiniz mi?'' dedi. ''Evet ettik.'' dedim. ''Neticeleri nasıl oldu?'' dedi. ''Aramızda zafer sırayladır.'' ''Bir biz üstün geliriz bir de o.'' ''Hiç ahdi bozar mı?'' dedi. ''Hayır.'' ''Hayırlık etmez.'' Ancak biz şimdi onunla bir müddete kadar mütareke halindeyiz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz dedim. Ebu Sıfyan der ki radıyallahu anhu. Vallahi kendiliğimden bir şey katacağım bir söz söylemeye bundan başka bir fırsat vermedi. Sizde ondan önce peygamberlik iddia etmiş bir kimse var mı dedi. Hayır yoktur dedim. Tercümanına dedi ki ona söyle bu adamın soyunu sordum. İçinizde soy olarak pek asil olduğunu beyan ettin. Peygamberler de zaten halkının asil olan soylarından seçilir. Ben sana onun babaları ve dedeleri içinde bir kral gelmiş midir diye sordum. Hayır gelmemiştir dedin. Babalarından bir kral olsaydı o da babalarının saltanatını geri almak isteyen bir kimsedir diye hükmederdim. Sana, ona tabi olanlar halkın eşrafı mı yoksa zayıfları mı diye sordum. Ona tabi olanlar insanların zayıflarıdır dedin. Peygamberlere tabi olanlar da zaten zayıf olanlardır. Ben sana peygamber olduğunu söylemeden önce... Onun bir yalanını görmüş müydünüz diye sordum Sen hayır dedin Anladım ki Halka karşı yalan söylememiş bir kimse Gidip de Allah Azze ve Celle'ye karşı Yalan söylemeye cüret edemez Sana Onun dinine girdikten sonra Beğenmemezlikten dolayı Onun dinini bırakan Kimse var mıdır diye sordum Sen hayır dedin işte inanç kalbe karışıp kökleşince böyle olur. Ben sana ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu diye sordum. Onlar artıyorlar dedin. İnanç kemale erinceye kadar böyle gider. Ben onunla hiç harp ettiniz mi dedim. Sen onunla harp ettiğinizi, harbin neticesinin sırayla değiştiğini... Bir sizin, bir de onun üstün geldiğini söyledin. Peygamberler de böyledir. Onlar Allah tarafından Celle Şanuhu sıkıntılarla imtihan edilirler. Ancak akıbet onların lehine olur. Ben sana o ahdine vefasızlık eder mi diye sordum. Hainlik etmez dedin. Peygamberler de böyledir. Hainlik etmezler. Ben sana... Halkınız içinde ondan evvel peygamber olduğunu söyleyen birisi var mı? İdi dedim. Sen hayır dedin. Eğer böyle birisi olsaydı, bu da kendisinden önce söylenmiş bir söze uyup, taklide kalkmış bir kimsedir diye düşünürdüm, dedi. Bundan sonra... Heraklius size neyi emrediyor diye sordu. Ben o bize namazı, zekatı, akrabalık bağına dikkat etmeyi, haramdan el çekmeyi emrediyor dedim. Heraklius eğer hakkında söylediklerin doğru ise o mutlaka bir peygamberdir. Zaten ben bir peygamberin çıkacağını biliyordum. Fakat onun sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun yanına varabileceğimi bilsem onunla buluşmayı çok isterdim. Onun yanında olsaydım ayaklarını yıkardım. Sübhanallah. Sübhanallah. Yeminle söylüyorum ki onun iktidarı onun iktidarı üzerinde bunun onun iktidarı üzerinde bulunduğum şu yere kadar ulaşacaktır dedi. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu istedi. Getiren kişi onu Heraklius'a verdi. O da mektubu okudu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, Allah'ın elçisi Muhammed'den, sallavatullahi ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Romalıların başkanı Heraklius'a, ''Hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, kurtul. Müslüman ol ki Allah Celle Şanuhu senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, halkının günahı senin boynunadır.'' Ey Ahli Kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah Azze ve Celle'den başkasına tapmayalım.'' Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz. Heraklius mektubu okumayı bitirince yanında sesler yükseldi ve gürültü çoğaldı. Bizim çıkarılmamızı emretti. Biz de yanından çıkarıldık. Çıktığımız zaman arkadaşlarıma i̇bn Ebu Kebşe'nin yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın süt babasının lakabı Ebu Kebşe'ydi. Süt babasının lakabı. Onun için e, İbn-i Kebşe diye ne yapılmıştı? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama da lakap takılmıştı. Yani Peygamberin aleyhissalatü vesselamın İşi hakikaten büyüdü. Romalıların kralı bile ondan korkmakta dedim. Bunu Ebu Süfyan söylüyor. Artık ben Allah azze ve celle İslam'ı kalbime sokuncaya kadar Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın işinin üstün geleceğine olan inancımı hiç yitirmedim." demiştir. Müslim 3322 Bera' bin Azib radıyallahu anh'unun naklettiğine göre bir kimse ona ''Ya Eba Umar'a Huneyn günü kaçtınız mı?'' diye sormuş. Bera' radıyallahu anh'u da şöyle cevap vermiştir. ''Hayır vallahi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla geriye dönmedi. Lakin Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabı içindeki gençler Rıdvanullahi teala aleyhi mecma'in ve acele ile ilerlemek isteyenler zırhsız üzerinde silah yahut yeterli silah yokken taarruza geçtiler. Birdenbire bir tek oku bile boşa atmayacak kadar usta atıcıların olduğu bir grubu önlerinde buldular. Usta atıcı olan bu grup Hevazin ve Beni Nasr kabileleri idi. Bunların bizim öncülere attıkları okların hiçbiri boşa gitmiyordu. Öncü kuvvetleri bunlara karşı koydularsa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yere doğru geri dönmeye mecbur kaldılar. Fakat o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırının üzerinde hiç korkusuz duruyor. Ebu Süfyan, İbn Haris İbn Abdülmuttalib de onu çekiyordu. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın katırını geriye doğru dizginleyip çekiyordu ta ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapmasın? Savaşa doğru hücum etmesin diye. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem inerek Allah'tan yardım ve zafer dileğinde bulundu ve "Ben peygamberim, yalan yok. Ben o Abdülmuttalib'in oğluyum." diyerek bozulan orduyu tekrar harp düzenine koydu Müslim 3325 Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkını kuşatmış fakat bir sonuç elde edememişti bunun üzerine inşallah yarın döneceğiz diyerek kuşatmanın bittiğini haber verdi fakat sahabiler Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in Taif'i fethetmeden nasıl döneriz dediler. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara öyleyse sabah harbe hazır olun buyurdu. Sabah olunca saldırı başladı. Ancak birçok sahabe Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in yaralandı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Yarın döneceğiz buyurdu. Bu karara bu defa sevindiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sahabilerin bu sevincini tebessümle karşıladı. Müslim 3329. Abdullah bin Mesud'un radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye girdiğinde Kabe'nin etrafında ibadet için konulmuş 360 tane put vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elindeki değnekle Bu putlara dokunarak Şöyle söylüyordu Hak geldi Batıl yıkılıp gitti Zaten batıl Yıkılmaya mahkumdur Hak geldi Artık batıl ne bir şeyi Ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir Hadisin ravilerinden İbn-i Ömer Radıyallahu anhüma Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'ye girişiyle ilgili olarak Fetih günü idi Ilavesini yapmıştır Müslim 3333 Bera' bin Azib radıyallahu anhu Şöyle anlatır Hudeybiye gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikler arasında yapılan barış barış antlaşmasını Ali İbn Abi Talib radıyallahu anhu yazıya geçirmişti. Hazreti Ali radıyallahu anhu bu Allah'ın elçisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin anlaşma yaptığı metindir şeklinde yazmıştı. Kureyş heyeti Allah'ın elçisi yazma Eğer biz senin Allah'ın Sübhanehu ve Teala Elçisi olduğuna inansaydık Sallallahu aleyhi ve sellem Seninle savaşmazdık dediler Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Allah'ın elçisi sözünü sil Buyurdu O ise Hz Ali ise ben onu silemem dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın elçisi yazısını kendi sildi. Antlaşmanın maddeleri arasında Müslümanların gelecek sene umra için Mekke'ye geldiklerinde sadece 3 gün kalmaları ve Mekke'ye silahları mahfazalarındayken girmeleri şartı vardı. Ebu İshak'a rahimeullah silahın mahfazasından ne kastediliyor diye sorduğumda o kın ve içindekiler cevabını verdi. Sahih Müslim 3335. Sehl bin Huneyf'in radıyallahu anhu Ebu Vail'den anlattığına göre Ebu Vail radıyallahu anhu şöyle dedi. Zehel bin Huneyf Sıffin savaşı esnasında ayağa kalkıp şunları söylemişti. Ey insanlar kendinizi kınayınız Hudeybiye gününde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikler arasında yapılan barışta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunduk. Eğer bizler harbe lüzum görseydik elbette savaşırdık. O gün Ömer İbn Khattab anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Gelip ey Allah'ın elçisi Onlar batıl yolda Bizler ise Hakka tabi değil miyiz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet Biz hak üzerindeyiz buyurdu Ömer radıyallahu anhu Bizim ölülerimiz cennette Onlarınkileri ise Cehennemde değil mi Dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet öyle buyurdu. Ömer radıyallahu anhu öyleyse dinimiz hususunda bu düşüklüğe nasıl razı oluyoruz? Ve Allah azze ve celle henüz onlarla bizim aramızda hükmünü vermemişken biz niçin geri dönüyoruz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Hattaboğlu ben gerçekten Allah'ın elçisiyim. Allah benim kaybolup gitmeme asla izin vermeyecektir buyurdu. Bu sözler Ömer radıyallahu anhuyu yatıştırmaya yetmedi. Ve o sinirli bir şekilde çıkıp Ebu Bekir radıyallahu anhunun yanına geldi. Ona Ebu Bekir Onlar batıl yolda. Biz ise hakka tabi değil miyiz? Dedi Ebu Bekir Evet öyle dedi Ömer Bizim ölülerimiz cennette Onlarınkiler cehennemde değil mi dedi Ebu Bekir Evet öyle dedi Ömer Öyleyse niçin dinimiz hususunda bu zillete razı oluyoruz Ve Allah Azze ve Celle henüz aramızda hükmünü vermeden neden geri dönüyoruz dedi Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu, Hattab oğlu Kuşkusuz o Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin elçisidir. Allah Azze ve Celle onun sönüp kaybolmasına asla izin vermeyecektir dedi. Bu sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a fethi müjdeleyen ayetler yani Fetih Suresi nazil oldu. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hemen Ömer Radıyallahu Anh'uya haber gönderdi ve bu ayetleri ona okudu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, fetih bu mudur dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Ömer'in radıyallahu anhu gönlü oldu ve yatışmış bir halde kalktı. Subhanallah. Müslim 3338 Cihad ve milletler arası ilişkiler. Enes Malik radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den dönüşü sırasında biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah celle şanuhu senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder İmanlarını bir kart daha arttırsınlar diye Müminlerin kalplerine güven indiren odur Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah Azze ve Celle bilendir Her şeyi hikmetle yapandır bütün bu lütuflar mümin erkeklerle mümine kadınları içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin katında büyük bir kurtuluştur. Ayetleri nazil olduğu zaman Müslümanlara bir üzüntü ve gönül kırıklığı hakimdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de kurbanlarını kestikten sonra andolsun üzerime bir ayet indirildi ki o bana bütün dünyadan daha sevimlidir buyurmuştur. Müslim 3341 Sehl bin Saad radıyallahu anh'unun anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud günü yaralanışı hakkında sorulduğunda şöyle cevap vermişti peygamberin yaralanmasından. O gün peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü yaralandı. Yan dişi kırıldı. Başındaki mifar parçalandı. Kızı Fatıma radıyallahu anhe akan kanı yıkıyor. Ali ibn Abi talip de kalkanı ile ona su döküyordu. Fatıma radıyallahu anhe suyun Kanı fazlalaştırdığını görünce bir hasır parçası alıp kül oluncaya kadar onu yaktı. Sonra da o temiz külü yaraya bastı ve bu şekilde kan kesildi. 3345 Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh şöyle anlatır. Şu anda peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin birinden bahsederken görüyor gibiyim. O peygambere kendi kavmi saldırmış fakat o hem yüzünden kanı siliyor hem de Rabbim kavmimi bağışla çünkü onlar cahillik ediyorlar diyordu. Müslüman. <gülüyor> <gülüyor> Müslim 3347 Müslüman. Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun anlattığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kırılmış yan dişini işaret ederek Allah'ın elçisine celle şanuhu, sallallahu aleyhi ve sellem Bunu yapan bir halka Allah azze ve celle'nin intikamı şiddetli olur buyurmuştur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin gazabı onun elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öldürdüğü kimseye karşı çok şiddetli olur buyurdu Müslim 3348 Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil bazı arkadaşlarıyla orada oturuyordu Bir gün evvel de bir dişi deve kesilmişti Ebu Cehil yanındakilere Hanginiz gidip falancaların dün kestiği dişi devenin sargısını alarak Secde ettiği zaman Muhammed'in sırtına koyar dedi Oradakilerin en azgını koşarak onu getirdi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığında omuzları arasına koydu. Adamlar gülüştüler ve gülmekten eğilmeye başladılar. Ben ise dikilmiş bakıyordum. Eğer bir gücüm olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırtından o sargıyı fırlatır atardım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeden başını kaldırmıyordu. Nihayet birisi gidip Fatıma'ya radıyallahu anh'a haber verdi. Yetişmiş bir kız olan Fatıma radıyallahu anh'a gelerek onu sırtından attı. Sonra da o adamlara dönüp onlara çıkıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince sesini yükselterek onlara beddua etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua ve hayır dua ettiği zaman üç defa tekrar ederdi. Sonra Allahım celled shanuhu Kureishi sana havale ederim, Allahım celled shanuhu Kureishi sana havale ederim, Allahım celled shanuhu Kureishi sana havale ederim diye üç kez beddua etti. Onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini işittikleri zaman bedduasından korktukları için gülmeleri kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra isim isim sayarak Allah'ım Celle Şanuhu Ebu Cehli sana havale ederim. Allah'ım Celle Şanuhu Utbe bin Rebi'ayı Şeybe bin Rebi'ayı Velid bin Ukbe'yi ve Ümeyye bin Halefi ve Ukbe bin Ebi Muayit'i sana havale ediyorum dedi. Yedinci bir kişi daha saydı ama onu hatırlayamıyorum. Muhammed aleyhisselamı hak ile gönderen Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın isimlerini saydığı kimselerin Bedir gününde hep yerlere serildiğini gördüm. Sonra bu cesetler çukura yani Bedir'in çukuruna sürüklenip atıldılar. 3349 Müslim. Ayşe'nin radıyallahu anh anlattığına göre bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Allah'ın Peygamberi Aleyhissalatu Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem" Uhud gününden daha sıkıntılı bir gün geçirdin mi diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap vermiştir. Başıma kavmim Kureyş'in çıkardığı birçok zorluk ve sıkıntı geldi. Fakat Akabe günündeki hepsinden daha şiddetliydi. Ben hayatımın korunmasını Abdü oğlu İbnu Abdü Yale, Yale Yali'yle teklif ettiğim zaman dileğimle olumlu cevap, dileğime olumlu cevap vermemişti. Ben de kederli bir halde yüzümün doğrusuna, yani Mekke'ye doğru yollandım. Ve ancak Karnus-ı denilen yere ulaştığımda kendime gelebildim. Burada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelendirmekte olduğunu ve içinde Cibril aleyhisselamın bulunduğunu gördüm. Cibril aleyhisselam bana Yüce Allah Celle Şanuhu kavminin hakkında söylediklerini işitti ve seni korumayı reddettiklerini gördü. Allah Celle Şanuhu sana şu dağlar meleğini gönderdi. Bu meleğe kavmin hakkında ne dilersen emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana nida edip selam verdikten sonra Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle şanuhu kavminin sana söylediklerini işitti. Ben dağlar meleğiyim. Rabbin celle ve ala halkın hakkında istediğin şeyi bana emredesin diye beni gönderdi. Onlara ne yapmamı istersin? Eğer şu iki yalçın dağı birbirinin üstüne Mekke halkı üzerine yıkmamı istersen yapayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır. Ben Allah Azze ve Celle'nin bu müşriklerin soyundan Yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet edecek Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil meydana getirmesini niyaz ederim Dedi Subhanallah Subhanallah Müslim 3352 Cundub bin Sufyan'ın radıyallahu anh'u anlattığına göre gazvelerden birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmağı yaralanıp kanamıştı. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen sadece bir parmaksın kanayan Allah yolunda gelmiştir başına gelen demiştir. Bu şekilde bir recaz okumuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Müslüm, 3.353 Cündüb'ün radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Cibril aleyhisselam Efendimizin bir süredir Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem vahiy getirmesi gecikmişti. Müşrikler Muhammed'i terk ettiler demeye başladılar. Bunun üzerine Yüce Allah azze ve celle kuşluk vaktine ve sükuna erdiğinde Geceye yemin ederim ki Rabbın seni bırakmadı Ve sana darılmadı da Ayetiyle başlayan sureyi indirdi Müslim 3354 Üsame bin Zeyd Radıyallahu anhuma şöyle anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün üzerinde Semer bulunan bir merkebe Binmişti Semer Fedek dokuması Saçaklı bir kadife ile Alttan tutturulmuştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd'i de terkisini alarak Haris bin Hazrec oğulları Mahallesine Saad bin Ubade'ye hasta ziyaretine Gitmişti Bu Bedir'den önce olmuştu Giderken içinde Müslümanlar Müşrikler ve Yahudilerden meydana gelmiş bir topluluk bulunan bir meclise uğradı. Abdullah bin Ubey ve Abdullah bin Ravaha da bu mecliste bulunuyordu. Merkebin kaldırdığı toz oturanların üzerine gelince Abdullah bin Ubey kaftanıyla burnunu kapayarak üzerimize toz kaldırmayın dedi. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Saygısız her yerde saygısız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara selam vererek durdu ve bineyden indi sallallahu aleyhi ve sellem. Onları İslam'a davet etti ve onlara Kur'an okudu. Bunun üzerine Abdullah bin Ubey, hey adam bu söylediklerinden daha güzeli yok. Eğer fakat eğer bu söylediklerin doğru ise bizim toplantılarımıza gelerek bizi rahatsız etme evine dön de bizden sana gelen olursa ona anlat dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Rawaha raziullahu anhu sen bizim toplantılarımıza gel çünkü bizi ziyaret edip Kur'an okumanı istiyoruz dedi. Bunun üzerine Müslümanlar, müşrikler, Yahudiler birbirlerine küfretmeye başladılar ve birbirleri üzerine saldırmaya yeltendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onları yatıştırmaya çalışıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Binaena binip Sa'd bin Ubadenin radıyallahu anhu evine girdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd Abdullah bin Ubeyi kast ederek "Ebu Hubab'un ne dediğini duydun mu? O şöyle şöyle dedi buyurdu. Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu. Ey Allah'ın Resulü, siz İbn Ubeyy'in kusurunu affedin. Yemin ederim ki yüce Allah celle şanuhu size nasip ettiği nübüvveti zaten vermiştir. Hal ki şu belde halkı Abdullah bin Ubeyy Taç giydirip, sarık sararak onu reis olarak atamak için anlaşmış ve hazırlanmışlardı. Yüce Allah Celle Şanuhu sana ihsan ettiği peygamberlik ile bunu engelleyince İbni Ubey'in hevesi kursağında kaldı. Bu da ona gördüğünüz bu çirkin hareketi yaptırmıştır. Dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu affetti. Müslim 3356. Evet, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel ahlakından bir örnekte burada zikredilmiş oldu. Milyonlarca, milyarlarca var da işte kötü her zaman için kötü. Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Abdullah bin Ubeyye giderek onunla konuşsanız iyi olur ya Resulullah denildi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir merkebe binerek Müslümanlar da kendisiyle beraber yürüyerek Abdullah İbni Ubeyye gittiler. Gidilen yol çorak bir yerdi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Ubeyy'in yanına vardığında Abdullah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a benden uzak dur. Vallahi merkebinin pis kokusu beni rahatsız ediyor dedi. Estağfurullah. Bunun üzerine Ensar'dan birisi Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu, Abdullah bin Ubeyye Mel'un, Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merkebi senden daha güzel kokuyor dedi. Subhanallah, Subhanallah. Böyle karşılık verdi. <gülüyor> Abdullah İbni Ubey Mel'un etrafındakilerden birisi bu söze çok sinirlenerek onun adına karşılık verdi. Abdullah bin Ubeyin etrafındakilerden birisi bu söze çok sinirlenerek onun adına karşılık verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Abdullah'ın yanındaki kişiler birbirlerine öfkelenerek hurma değnekleri, pabuçlar ve yumruklarıyla kavgaya tutuştular. Daha sonra eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını bulup barıştırın ayeti onlar hakkında nazil olduğu söylenildi. Müslim 3357 Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in ne yaptığını kim öğrenip gelecek buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Usud gitti. Ve Ebu Cehli Afran'ın radıyallahu anha iki oğlu tarafından vurularak yere yığılmış olarak gördü. Radıyallahu teala anhum mecma'in. İbn-i Mesud radıyallahu anhu Ebu Cehli'nin sakalından tutarak Ebu Cehil sen misin dedi. Ebu Cehil sizin öldürdüğünüz kişiden üstün bir kimse var mıdır yahut da kendi kavmi tarafından öldürülen kişinin üzerinde bir kimse var mıdır demiştir. Ravi Ebu Miclez radıyallahu anhu Ebu Cehlin keşke beni öldüren kimse bir çiftçi olmasaydı dediğini rivayet etmiştir. Müslim 3358 geberiyor halen daha fakir ve gurur içinde. Hadi gururlan bakalım şimdi cehennemin dibinde. <gülüyor> Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Kâb bin Eşref'i kim öldürebilir? Çünkü o Allah'a celle ve onun elçisine eziyet etmiştir diye sordu. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu ise bunun üzerine ey Allah'ın elçisi onu benim öldürmemi ister misin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da evet isterim buyurdu. i̇bn Mesleme radıyallahu anhu öyleyse ona bazı şeyler söylememe yani böylece bir hile hazırlamama yani senin hakkında kötü söylememe izin ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de istediğini söyleyebilirsin dedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu Ka'b'ın yanına vardı. Ve ona şöyle dedi, şu adam yani Muhammed Aleyhisselam bizden zekat istedi ve bizi darlığa düşündü, düşürdü. Kâb bu sözü işitince, vallahi daha çok yaka silkeceksiniz dedi Muhammed bin Meslem'e, bir kere ona tabi olmuş bulunduk. Onun işinin nereye varacağını görmek için şimdi onu terk etmek istemiyoruz. Şimdi bana biraz ödünç vermeni istiyorum dedi. Kab. peki sen bana rehin olarak ne veriyorsun? dedi Muhammed bin Mesleme, neyi istersin? dedi Kâb, bana kadınlarınızı rehin verin dedi. Sen Arap'ın yakışıklısısın, kadınlarımızı sana nasıl rehin bırakırız? dedi Muhammed bin Mesleme. Kâb, öyleyse bana oğullarınızı rehin verin dedi. Muhammed, o zaman da biz birimizin oğlu hakkında şu iki deve yükü hurma karşılığında rehin olan çocuktur bu denilerek alay edilir fakat biz sana silahımızı zırhımızı rehin bırakabiliriz dedi Ka bu teklifi kabul etti ve i̇bn Mesleme ona Hariz, Ebu Abıs bin Cebr ve Abbat bin Bişir ile gelerek belli bir vakitte rehin teslim edeceğini vaat etti bu grup bir gece topluca gelerek kabu çağırdılar ve o da yanlarına indi. Ravi, Süfyan, amrın dışında ki Ravilerin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kam onların yanına inerken karısı kendisine hata ben dikkatli ol ben bir ses işitiyorum sanki kan dökecek birisinin sesi dedi malum olmuş karıya. Kâb bu gelen Muhammed bin Mesleme ve onun süt kardeşi ve Ebu Nail'edir. Üstelik mert adam geceleyin kılıçla vurulmaya çağrılsa bile kabul eder dedi. Kendisini mert olarak lanze ediyor şimdi. Bakalım mert misin? Biraz sonra görürsün gününü. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu arkadaşlarına Kâb geldiği zaman ben Elimi onun başına uzatacağım Onu sımsıkı tuttuğum zaman Hemen öldürünüz Diye talimat verdi Kab' bin Eşref onların yanına Kılıcını kuşanmış Şekilde indi Onlar güzel kokuyorsun Dediler yağladılar biraz O evet Arap kadınlarının en güzel kokulusu Benim hanımımdır dedi Muhammed bin Meslem'e Koklamama Müsaade eder misin dedi Kâb bunu kabul edince i̇bn Meslem'e uzanıp kokladı. Daha sonra bir daha koklayabilir miyim dedi. Bu defa Muhammed bin Meslem'e Kâb bin Eşref'in başını sımsıkı yakaladı. Sonra arkadaşlarına haydi vurunuz dedi. Ve bu şekilde Kâb bin Eşref'i öldürdüler. Radıyallahu anhum Öteki de cehennemin dibine. Müslim 3359 Seleme bin Ekva radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber gazasına çıktık. Bir gece cemaat yürürken kafileden bir kimse Amir bin Ekva'ya e, ''Ey Amir kısa vezinli şiirlerinden bize dinletmez misin?'' dedi. Şair bir kişi olan amir hayvanından indi ve şiirini okuyarak kafile develerini yollandırdı. Recez okuyarak. Allah'ım Celle Şanuhu sen olmasaydın biz ne hidayete erer ne sadaka verir ne de namaz kılardık. O halde canımız senin yolunda feda olsun günahlarımızı affet. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit kıl Gönüllerimize sükunet ve direnç ver Çünkü biz savaşa çağrılırsak geliriz Yardım istenildiğinde hemen koşarız Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Şiirle develeri yollandıran kim diye sordu Sahabiler Amir bin Ekva dediler Peygamber aleyhisselam Allah amire rahmet etsin dedi kafil eden bir kimse ey Allah'ın Resulü amirin şehit olması kesin keşke amir şimdi şehit olmasa da ondan biraz daha istifade edebilsek dedi nihayet Hayber'e geldik ve Hayber halkını kuşattık kuşatma sırasında şiddetli bir açlıkla karşılaştık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah azze ve celle Hayber'in fethini müjdeledi dedi. Hayber fethi müjdelendiği gün akşamı olunca mücahitler birçok ateş yaktılar. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bu ateşler nedir? Niçin yakıyorsunuz diye sordu. Sahabe et pişirmek üzere diye cevap verdiler. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hangi et diye sordu? Peygamber sahabeler Radıyallahu Anh Mecmaîn evcil eşeklerin eti dedi. Peygamber Efendimiz Vesselam o etleri dökünüz, kapları da kırınız buyurdu. Sahabelerden birisi etleri döksek ve kapların yıkasak olmaz mı? Ya Rasulullah diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet öyle yapınız buyurdu. Bu sefer de Amir'in kılıcı biraz kısa olduğundan Amir bu kısa kılıcıyla bir Yahudi'ye vurmak için baldırına saldırmıştı. Fakat kılıcın keskin yüzü dönüp amirin dizine isabet etti. Ve bu yaradan dolayı vefat etti. Hayber'den döndükten sonra peygamberimiz beni sessiz bir halde görünce, görünce iki elimi tutarak Ey Seleme neyin var dedi. Ben de ona. Anam babam sana kurban olsun Bazıları amirin gazasının boşa gittiğini iddia ediyorlar dedim. Peygamber aleyhisselam bunu kim söyledi dedi. Ben falancalar ve Usaid bin Hudayr dedim. Peygamber aleyhisselam bunu söyleyen kimse yalan söylemiştir. İki parmağını birleştirerek muhakkak ki amir için iki ecir vardır buyurdu. Ve sonra şu muhakkak ki amir radıyallahu anhu hem Allah azze ve celle'ye itaat yolunda gücünü sarf eden bir cahit hem de bir mücahittir yeryüzünde bu hasletlerle yürüyen amirin benzeri bir arap pek az bulunur diye tamamladı Müslim 3363 Bera' radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır Peygamber aleyhisselatü vesselam Hendek savaşında Hendek kazılırken bizimle beraber toprak taşıyor ve toprak karnının beyazlığını örtmüşken şu şiiri okuyordu. Yemin olsun ki, ey Allah'ım Celle Şanuhu, sen olmasaydın biz ne hidayete erer, ne sadaka verir, ne de namaz kılardık. Şu kafirler İslam'a davetimizi kabul etmediler. Artık sen onlara karşı bize sekinet indir. Bazen de, bu topluluk İslam'a davetimizi kabul etmedi. Onlar bizim çekindiğimiz fitneyi çıkarmak istediklerinde onlara karşı bize sekinet indir diyor ve bu sözleri söylerken sesini iyice yükseltiyordu. Müslim 3365 Sehl bin Saad radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır. Biz hendek kazarak omuzlarımız üzerine toprak taşırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi ve Allah'ım Celle Şanuhu Gerçek hayat, ahiret hayatı Bu yüzden muhacir ve ensara mağfiret eyle buyurdu Müslim 3366 Enes İbn-i Malik'in radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah'ım Celle Şanuhu Gerçek hayat Ahiret hayatı Bu yüzden muhacir ve ensara Mağfiret eyle Selama bin Ekvar radıyallahu anh Şöyle anlatır Bir gün sabah ezanı Sabah namazı ezanı okunmadan Önce yola çıktım O günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Samal develeri Züqared Merasında otluyordu Giderken Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu anhu hizmetçisi bana yolda rastladı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın samal develeri kaçırıldı dedi. Ben kim kaçırdı diye sordum köle. Gatafan kabilesi diye cevap verdi. Ben üç kez ey erkenciler yetişin, ey erkenciler yetişin, ey erkenciler imdada koşun diye Sesimi Medine'nin iki kara taşlığı arasındaki halka duyuracak şekilde haykırdım. Sonra yüzümün doğrultusunda arkalarından süratle koştum. Nihayet onlara Zükarat mevkiinde yetiştim. Adamlar develeri sulamaya başlamışlardı. Hemen onlara ok atmaya başladım. Çünkü iyi bir ok atıcıydım. Ok atarken de ben Ekva'nın oğluyum. Bugün alçakların öleceği gündür diyerek recezler söylüyordum. Neticede develeri kurtardığım gibi onlardan 30 tane elbiseyi de ganimet olarak ele geçirdim. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri rıdvanullahi teala aleyhim ecmain geldiler. Ben ey Allah'ın elçisi bu adamların su içmelerine bile fırsat vermedim. Şu anda susuz oldukları için şimdi su tedarikiyle meşgul olacaklardır. Onların peşlerine bir müfreze gönder dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ey ekvanın oğlu sen alacağını aldın artık onlara yumuşaklık göster buyurdu. Bunun üzerine döndük peygamber aleyhissalatü vesselam beni Medine'ye kadar devesi üzerinde terkisine aldı. Müslim 3371. İşte kardeşlerim burada görüyoruz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kendi develerini dahi çalan hırsızlara karşı yine merhametle ne yapıyor? Onlara karşılık veriyor. Subhanallah. Subhanallah. Böyle bir peygambere, böyle bir peygambere halen daha insanlar iftira atabiliyorlar. Ama cehaletin ilacı yokmuş. Cehaletin ilacı ancak sorup öğrenmekmiş, ilim talep edip tahsil etmekmiş. Enes bin Malik radıyallahu anh'unun anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü selam, annem Ümmü Seleymi, Süleym'i harbe götürürdü. Peygamberimiz aleyhissalatü selam harbe gittiği zamanlarda beraberinde ensardan bazı kadınlar da bulunurdu. Bunlar su taşırlar ve yaralıları tedavi ederlerdi. Müslim 3375. Burayı da radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 19 gazaya çıkmış ve bunlardan 8 tanesinde bizzat savaşmıştır. Müslim 3.384 Seleme radıyallahu Anhu şöyle anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 7 gazaya katıldım. Resulullah aleyhissalatu selamın gönderdiği seriyelerin ise 9'unda bulundum. Bir seferinde kumandan Ebu Bekir diğerinde ise Üsame bin Zeyd idi demiştir. Müslim 3.386 Ebu Musa radıyallahu anhu şöyle anlatır. 6 kişilik bir birlik içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir gazaya çıktık. Sırayla bindiğimiz bir devemiz vardı. Artık ayaklarımız delinmişti. Benim de iki ayağım delinmişti. Tırnaklarım dökülmüştü. Bunun için ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Ayaklarımızı bu şekilde bez parçalarıyla sardığımız için bu sefere Zatur Rik'ah adı verildi. Müslim 3387. Evet kardeşlerim.